Azab Allah'tan, Şeytan'ın Raja'im. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Lәzi Haddana Lәhәda, Vma Konna Dnehtedilәvlә An Haddana Allah. Vma Ve Atsami İlla Billa. Lәkәdijәt Muhammed.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 Kısırı saadetteyiz dostlar. Bir ağlayan var. Bir gözyaşı döken var şimdi karşımızda. Bu seferlik böyle olsun dedik. Bir gözyaşı döken var karşımızda ama ne gözyaşı. Bir ağlayan var karşımızda ama ne ağlama. Her şeyini kaybetmiş. Dayanağını kaybetmiş cesine. Hem de bu ağlayan da kim? Toprağın babası Hasan ve Hüseyin'in babası Emir el-Mü'minin Allah'ın aslanı Hazreti Ali Medine'de herkes ağlıyor Ama o bir başka ağlıyor O bambaşka ağlıyor Hilafet bugün tamam oldu diyor Ağlıyordu neden sonra yüzünü dönecekti, ağlamakta olan diğer halka. Sen diyecekti. Resulullah'ın sevgilisi, arkadaşı, dert ortağı, sırdaşı ve müşaviriydin. En önce İslam'a giren sensin. Senin imanın, Hepimizin imanından daha saf oldu, daha temiz oldu. Senin yakinin daha kuvvetli, Allah'a olan aşkın daha büyük oldu. Herkesten zengin ama herkesten cömerttin. Resulullah'a şefkatli en yakın, en yardımcı sendin. Rasulullah'la dostluğum bambaşkaydı. Onun arkadaşlığım bambaşkaydı. Onunla sohbetin hepimizin sohbetinden bambaşkaydı. İyilik yapanların birincisi sendin. Hayırda koşanların zirvesindeki kişi sendin. Her iyilikte, her hayırda en öndeydin. Rasulullah'ın huzurunda. Senin derecen en yüksek oldu. Ona en yakın, ona en sıcak sen oldun. İkramda, ihsanda, güzel huylarda, boyda, yaşta, hayatının her karesinde ona en çok benzeyen, sevgililer, sevgilisi peygamberimize en çok benzeyen sendin. Allah Teala sana çok mükafat versin ki, Resulullah'a herkes yalancı derken sen doğru söylüyorsun ya Resulallah, İnandım ya Resulallah, kabul ettim ya Resulallah dedin. Sen onun kulağı ve gözü gibi oldun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de seni Sıddık ismiyle şereflendirdi. Resulullah'a en sıkıntılı zamanlarında yardımcı sendin. Barışta, O'nun huzurunda. harplerde O'nun yanındaydın. O'nun ümmetinin halifesi, O'nun dininin, O'nun izinden gidenlerin koruyucusuydun. Herkes, Şaşırdığı zaman, herkes bir haber olduğu zaman Herkes kendinden bir haber olup şaşırdığı zaman Sen kükremiş aslan gibi ortaya çıkıyordun Herkes dağılırken, herkes yalnız bırakırken Sevgililer sevgilisinin yolunu tutuyordun sen Sen başkaydın Eshab-ı kiramın en az konuşanı Ve beliği en edilisen olan sendin En edebli, en en güzel en doğru telaffuz eden sendin. Her sözün, her buluşun doğru, her işin tertemizdi. Gönlün herkesten kuvvetli, yakinin hepimizden sağlamdı. Müminere şefkatli, affedici babaydın. İslam'ın ağır yükünü sen taşımıştın üzerinde, İnsanların tüm insanlığın yükünü Allah Resulü'nden sonra sen alıverdin üzerine. Sen rüzgarların oynatamayacağı bir dağ gibiydin. Bir dağ gibi. İşin doğruluktu. Yaşamın doğruluktu. Sözün mertçe doğruyu bildirmekti. Bozuk inançların kökünü kasıdın. Ey güzel dost. Hak dinin ağacına rahmet damlalarını yağdırdın. Güçlüleri Müslümanlara kolaylaştırdın. Gafletin rahmete dönüşüne vesile oldun. Göklerde, melekler arasında serin derecen o kadar büyük ki. Evet dostlar, Hazreti Ali Kerramullah ve Dudaklarından bu cümleler dökülüyor, gözlerinden de yaşlar dökülüyordu yanaklarına, yanaklarından sakallarına. Kimdi bu Hazreti Ali'nin bahsettiği, bu kimdi ki koskocaman Ali, onun arkasından bu şekilde mahzuniyetini, bu şekilde kaybını, bu şekilde hasretini ve özlemini dile getiriyordu. Kimdi bu? Bu Hazreti Ebu Bekir'di. Resulullah'ın ayrılık acısından sonra... ...eshab-ı kirama en fazla acısı gelen kişi... ...Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Müminlere sığınak, dayanak, gölge... ...tüm insanlığa rahmeti sunmak adına... ...aşkı hayatından insanların hayatına sunabilmek adına... ...ömür sürmüş olan... Hazreti Ebu Bekir'di. Kimdi peki Hazreti Ebu Bekir ve nasıl erişmişti bu aşka, nasıl ulaşmıştı bu zirveye ki aradan geçen yüzyıllar sonrasında bile biz bugün, bu dem şu anda onun ismini telaffuz ederken bir imrenmek ile, bir kalbi muhabbet ve sevgi ile, bir ayrı ayrı his ile onu anıyoruz, onu hissediyoruz. Dudaklarımızdan çıkan şu sözcüklerle beraber, gelin hayatından hayatımıza bir mesaj ulaştırsın diye aşeri mübeşereden olan, cennetle müjdelenmiş hayattayken bu aşk erinden, bu Allah'ın Kur'an'da övdüğü meleklerine karşı övündüğünü Allah resulünün bir zat mübarek dudaklarından telaffuz edildiği askerinden zamanımıza biraz mesajlar alalım hadi iman gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aşkı yaydığında Hazreti Adem ile başlayıp kendisiyle tamamlanacak olan din İslam'ı yaymaya başladığında ilk imana gelen ve Müslümanlıkla şereflenen La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i ruhunu temizleyen tertemiz ruhunu en temize ulaştıran ilk hür erkek Müslüman oydu. Müslüman olmadan önce de gençliğinde de Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimizi tanırdı. Onun arkadaşıydı. Kim tanımıyordu ki zaten Allah Resulünü? Düşmanları bile tanımıyor muydu? Ona Muhammedül Emin ismini takan akrabaları mıydı sadece? En emin ve en güvenilir lakaplarını, unvanlarını sevgilimiz Resulullah'a veren, Tüm orada yaşayan kabileler sadece Mekke değil, Mekke'nin içerisinde bulunan şehirlerdi. Namı vardı Arabistan'da, daha o zamanda, o demde. Ama bu nam eminlikteydi, bu nam güvenilir olmasındaydı. Öyle bir aşk ile Allah Resulüne yönelmişti ki, Allah Resulü'nün elinden öyle bir tutmuştu ki, bütün malını, evini bırakmış, bütün dünyevi kazançlarını bırakmış, Allah yolunu harcamıştı. Hazreti Ebu Bekir İslamiyet'i kabul etmesine kadar geçen 38 senelik hayatında, asla içki kullanmamış, putlara tapmamış, her türlü yanlış, inançtan, hurafelerden uzak, İfadli ve güzel ahlak ile tanınmış bir kişi idi. Kavmi arasında sevilirdi, saygı gösterilen biriydi. Fakirleri muhtaçları hep gözetirdi, dürüst bir tüccardı. Herkesin o yüzden ona itimadı vardı. O bekliyordu inanmak için bir şeyi. O bekliyordu yeri göğü ve bu ikisi arasında yaratan kuvvetin elcisini duyuyordu Duymuştu gelecek bir aşk elçisini. Onun Müslüman olmasıyla alakalı değişik rivayetler varsa da, asıl gerçek ve mesaj onun hep arayan olmasıydı. Hep arıyordu, putlardan yüz çevirmişti o yüzden, diğer bütün inançlardan yüz çevirmişti, arıyordu doğru olanı, arıyordu, arayacaktı doğru olanı. ''Muhakkak ki kendisini yaratan güç, muhakkak ki anne ve babasına kendisine karşı merhamet ve şefkatini veren güç, onun bu arayışına cevap verecekti bir gün. Buna inanıyordu, bunun için temizliğini bozmuyordu, bunun için ahlakını, bunun için temiz yaratılışını bozmuyordu, bozmamaya çalışıyordu.'' Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam Efendimiz peygamberliğini açıklayınca Efendimiz'in yanına koşuverdi hemen Hazreti Ebu radıyallahu radiyallahu anh Ey sevgili dostum Kendisinden bir kerecik bile yalan işitilmemiş Değerli dostum Sana peygamberlik geldiğinden bahsediyormuşsun Rica sen bu peygamberlerin bir peygamberliklerine delilleri olur da senin delilin nedir rica etsem söyler misin? Allah Resulü cevap verecekti. Sana karşı benim nübüvvetime delil gördüğün rüyaydı. Rüyanda benim peygamberliğime işareti görmüş, araştırmış, soruşturmuş, Zamanının Yahudi ve Hristiyan alemlerinden benim geleceğimi o anda o demde duyup öğrenmiş ve o günden beri beni beklemiştin. Hz. Ebu Bekir bu sözleri duyduktan sonra hiç beklemeden, hiç tereddüt etmeden Allah Resulü diyecekti zaten her kime İslam'ı arz ettiysem yüzünü buruşturur gibi verdi. bazen de ancak Ebu Bekir İmanı kabul etmekte hiç duraklamadı Aşkı ben sonunca hemen kabul etti Önceden hazırlamış yüreğini belki Belki hazırlamış yüreğini önceden ki Aşkı sunar sunmaz tereddütsüz kabul etti Diyordu Allah Resulü Ve gerçekten de Hazreti Eba kabul ediyordu Şehadet ederim ki Sen Allah Teala'nın Resulüsün senin peygamberliğin haktır. İşittim, iman ettim, kabul ettim, kabul ettim. Aşk bambaşka bir şey dostlar, aşk bambaşka bir şey, yürekte durmayan bir şey. Hazreti Ebubekir yıllarca aradığı, yıllarca beklediği aşkın davetini görünce ve o davetin deryasına dalınca, o aşk çağlayanına girince... Bir anda bir demde bütün vücudunun hücreleri, bütün cüz ileri bir an ve demde aşk ile dolup kelime-i telaffuz ettikten sonra duramıyordu. Ebu Bekir radiyallahu duramayacaktı. Hemen koşacaktı evine, evine girer girmez evdekilere de davet edecekti İslam'a. Sonra... Eshab-ı kiramın ileri gelenlerinden ve sonradan cennetle müjdelenenlerden olan Osman bin Affan, Vam, Abdurrahman bin Sa'af, Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi yüksek şahsiyetler onun olmuşlardı. Onu Müslüman olmasına sebep olduğu kişiler öyle bir aşka koşu vermişler dünyadayken cennetle müjdele kişilerden olu vermişlerdi. Aşkı öyle bir yaşamışlar ki hayatlarında aşkı öyle bir sunmuşlar ki gerçekleşmeden onları muştulamış, onları müjdelemişti. Aşkı yaşayanlara, yaşatanlara selam olsun. Bir Hazreti Ebu Bekir'le dirildikten sonra insanlara da davet edebilmek. İslamiyet'i kabul eden Hazreti Ebubekir Bekir başta olmak üzere diğer bütün bu biraz önce bahsetmiş olduğum aşk erlerine zulümler yorulardı. Hatta bir gün müşrikler Kabe'yi tavaf eden aşk saldırmışları. İçlerinden Hukubebin Muayit denilen kişi, insanların en güçlüsüydü. Peygamberler bir başkaydı. Hz. Musa nasi gibi tokat attı diye adam canını verdiyse peygamberin hakkından gelecekti. Hatta zamanın Arabistan'ının en meşhur pehlivanları ama o yıkmak, yakmak, dövmek için değil, yaşatmak, diriltmek için nefes alıyordu. Kendisinin yakasına yapışanlara Rahmet nazarlarıyla tebessüm ediyor. Hani olur ki pişman olurlar, olur ki döner diye. Uhud'da bile öyle yapmıyor muydu? Uhud'da, Taif'te ve diğer yerlerde. O yine de belki onlar imanla dirilir diye ve belki onlar dirilmese bile onlardan gelecek çocuklu ediyordu. Allah'ım onlar senin kullarındır, affet, bilmiyorlar diye Allah Resulü'nden ruhlarına çektikleri aşkı Ebu Bekirler de yaşıyorlardı, yaşatacaklardı. Allah Resulü'nün bu halini görünce, mübarek boynunu nefes alamayacak kadar uhbe bir muayitin sıktığını görünce, o anda diyen, yani sizi aşka davet eden, ama davet eden, zorlamayan, sizi çağıran, dirilişe çağıran bir kimseyi böyle zulüm mü ediyorsunuz? O size Rabbinizden davet getirdi, ayet getirdi, aşk getirdi diye bağırıyordu da... ''Bırakın onu, bana gelin.'' diyordu. Hiçbirinizi incitmek istemez, siz belki dirilirsiniz diye. En güvenilir dediğiniz kişiye, daha dün en çok sevdiğiniz kişiye bir anda 360 derece dönerek nasıl bu zulümleri diyor? Müşrikler Allah Resulünü bırakıp, hazreti Karanlıktakilere ağır geliyordu. Doğru söz, Karanlıktakileri rahatsız ediyordu. Güneş ağır gelmişti. Saldırı vermişlerdi Hazreti Ebu Bekre, mübarek başına. O yumruk ve tekme vuruyorlardı ve hatta Ukbe bin Rebiya denilen zalimler onun yüzüne ayakkabılarıyla vuruyorlar, bırakıyorlardı Hazreti Ebu Bekir kendinden geçmişti babası ve Beni Teyimliler Beni Teim kabilesi ayılması için çok uğraştılar ancak, ancak kendine gelebilmişti. Aden, babası okşuyordu avuçlarını, hanımı okşuyordu ellerini, aman gözünü açmaz mı diye. Allah Resulü gidip de kendisine bakamıyordu. Hazreti Ebu Bekir, ilk sözü, Resulullah nerede? Soruyordu, yavrum bir ihtiyacın var mı? Yavrum neyin var? Babası soruyordu yavrum bir yerin ağrıyor mu? diyordu ama o Resulullah onu çok üzmüşlerdi. Ona dil uzatmışlardı. Ona hakaret etmişlerdi. Onun tatlı ruhu incinmişti diyordu. An Soruların hiçbirine cevap vermiyor. Sevgilisi Resulullah'ı soruyordu. Vallahi Resulullah'a gidip gönderdi. Anesi diyordu. Herkes uyuyup ortalık tenhası. Ebu Bekir tenhalaşınca ortalık annesi ve Ümmü Cemil'e dayanarak yavaş yavaş Resulullah'ın yanına girer girmez Allah Resulü tuttu onu, kucakladı öptü onu. Müslüman kardeşleri öptü hepsini. Ne büyük aşkı ya Rabbi. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruyordu ey Ebu Bekir bir şey dilesen Allah'tan da aracı olu versem sana kalbi rahmete açılı verse bir düşünse bir kalbinden gaflet perdesini bir çeki verse bir tefekkür bir gönlüne perde olan zihniyet kalkı versilah resulü dua ediyordu kısa bir müddet zaman sonra bu atmosfer ve tablodan etki allah Teala'nın hadi isminin lütuf ve tecelli, ümmül Hayr ismini alıyordu. Aşka koşmak, aşkı yaşayabilmek, bilgimiz ne söylerse, ne derse, dudaklarından o bal damlayan, o baldanla tatlı, sözcükler damlayan dudaklarından çıkan her ne sözcük varsa, Necm Suresinin ayetinde buyurulduğu gibi, o her sözü itiraz etmiyor. Hemen kabul ediyordu. Semi'inâ ve eda'inâ diyordu. Ya Resulallah, lebeg ya Resulallah, buyur ya Resulallah. Hatta herkesin itiraz ettiği meselelerde bile itirazsız kabullenirdi. Allah Azze ve Celle'ye miracını gerçekleştirdiğinde, gelip halka bu mucizesini anlattığında, işiten inkarcılar, Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış, indiki aşkı sezemiyorlardı. Aşkı akıl ile ölçmeye çalışıyorlardı. Müslüman olmaya niyet Neden sonra aralarından bir kaç kişi Resulullah'ın adı Bekir'in evine geldiler sevinç ve tebessüm ile. Çünkü akıllı, tecrübeli, zeki bir insandı Hazreti Ebubekir'e çaldılar. Hazreti Ebubekir çıktı. Ve seni soru verdiler. Ey Ebu Bekir, sen çok kez Kudüs'e gittin, geldin. Orayı çok iyi bilirsin. Mekkeden Kudüs, o iyi biliyordu. İyi biliyorum diyordu. Bir aydan fazla sürer diyordu da, bu sözü duyuncel olur diyorlardı. Dost doğru adamın sözü böyle olur diyorlardı. Zak ederek Hazreti Ebu Bekr'in de kendi kafalarında olduğunu seviniyorlardı. senin efendin diyorlardı senin efendin Muhammed bir gecede kaybetmiş diyorlardı da Allah Resulüne sevgi saygı ve aşk sergileyen Hazreti Ebu Bekir dedikten sonra şu sözler çıkıverdi bu sözleri Allah Resulü mü söylüyor dedi onlar birbirlerine bakıp gülerek evet o söylüyor diyorlardı eğer o söylediyse İnandım, inandım. O söylediyse kabul ettim. Bir anda gidip gelmiştir. Hatta aradı. Zor dur, gerçekleştirir diyordu. Hemen evin içine giriyor, elbisenin giyiyor, bütün kalabalık Arasında, o şüpheli bakışlar arasında giriyordu kalabalığın aracılar. Vay canına Muhammed ne yaman büyücüymüş de Ebu Bekir'e sihir yapmış diyorlardı ama ondaki aşktan gerçek bakıştan habersizdiler. Kalabalığın arasına giriverdi. allah Allahu Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki bizleri senin gibi büyük bir peygambere Hizmetçi yapmakla şereflendirdi, kalpleri alan, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdiği Arasulallah. Feda kevsi ya Rasulallah, canım sana feda olsun ya Rasulallah diyordu. Bu sözler kebula şey dağılıyorlardı. Doğruyu tasdik edici en doğru insan ismini koyacaktı, bir kat daha yükselecekti. Attığı her adımda Ebu Bekir bir adım daha zirveleştiriyordu. Her adımında daha çok yüceliyordu. Resulullah, ondan hiç ayrılmıyordu. Onların bu beraberliği Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini zaman da devam ediverdi. Gün beraber kaldılar, sonra yolculuk yaptılar. Medine'ye varıncaya kadar ödü. Medine'deki mescid yapılırken birlikte çalıştı. Hiçbir hizmet ve fedakarlıktan geri kalmadı. Hazreti Ebu Bekir'e gidiyordu. Hariplere mi gidiyorsun ya Resulallah? Peşindendi. Diriltmeye mi gidiyorsun ya Resulallah? Peşindeydi. Nereye gidersin? Onu yapıyordu. Allah Resulü onu gönderiyordu. Hep Efendimiz yanın. Bir saate sığmaz ya dilimiz telaffuz ettiği kadar. İnsanlara hayrı ulaştırabilmek adına Bedir'de Uhud'da Hendek ve Tebük'te aşkı sergiliyor.inden sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra ...Mekke halkı efend efendimiz Safa Tepe'sine tepeşine oturmuş yeni Müslümanların biatını kabul ediyordu. Hazreti Ebubekir de babasının yanına gelerek babacığım artık İslam'ı kabul etme zamanın gelmedi mi diyordu. Hadi gel seni Rasulullah'ın yanına kabul edip gidiyordu. Koluna girdiği oğluyla beraber, Allah Resulü onu görünce, ''Niye onu getirdin?'' ''Niye verince?'' Ebu Kuhafe bu kadar bir aşk elçisine iman ediyordu. Aşk elçisi aşkı sergilediği için 23 sene gibi kısa bir zamanda tüm dünya sözcüğü ile dirilişe yöneliyordu. Sadece bir sohbet bile Hz. Ebu Bekir'in fedakarlığını doldurmaya yetmez. Allah Resulü din evinin varanı yoğunu Allah Resulü'nün önüne getirip evdekilerine bıraktın ya evdekiler evdekilerine bıraktın ev, Ebu Bekir sorusuna Allah ve Resulü'nü bıraktım ya Resulallah diyecek kadar zirveleri yaşıyordu. Zirvelerin adamıydı. İslam tarihinde aşkın zirvelerini görmek isteyenler asr-ı saadete baktıklar. Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldığı iki kişinin namaz kıldı Allah Resulü. Birisi Hazreti Ebu Bekir, birisi Abdurrahman bin Avf'du. Güzel Yarabbi, Rabbi, hayatını hayatımıza nasıl da koyuyor? Var ki aslında hayatında da sözcükler, telaffuzlar kafi olmuyor. Allah Resulü Aleyhisselat ve Herkes bir şoktayken Eshab-ı Kiram'ın halifesi çiliyordu. Allah Resulü'nün halifesi oluyordu. Dağınılmaya başlayan insanları toparlıyordu. Tavafları aşk Kâbesi'ne imanaydı onların. Değişmiyordu Hazreti Ebubekir. Koltuk değiştirmiyordu, makam mürüt ve rütbe değiştirmiyordu onu. Bulunduğu mevkiyi değiştirmiyordu. Yine nerede hizmet, orada Ebubekirdi. Ama nerede hizmetin karşılığı ödül ve övüncü görmek varsa Ebubekir yoktu. Hizmette en öndeydiler, nam yapmakta gerideydiler. Allah Resulü'nün yanında en çok duran Hazreti Ebu Bekir'de ancak en az zarif, en az hadis rivayet edenlerden birisi de o değil miydi? Ağzına küçük bir taşlık taşıdı rivayet edilmez mi? Hadisleri, Efendimiz'den duyduğu hadisleri, Efendimiz'in tatlı dudağından çıkan hadisleri, dil aracılığıyla insanlara sunmaktansa yaşayarak insanlara sunmayı tercih etmişti. Hz. Ebubekir. Allah Resulü'nün hadislerini hayatına geçirdiği için zaten şu anda şu demde bile Medine'de Ravlay-ı Pakihin'in altında Allah ile beraber değil mi? Yaşarken onunla beraberdi, öldüğünde de yine onunla beraber ve inanıyoruz ki mahşerde de onunla beraber olacak. O halifeyken hizmet olurdu, koşardı sağa sola, nerede hizmet varsa... Allah Resulü vefat etmeden önce Usam'ı bin Zeyd'i sefere gönderiyordu. Bizanslar üzerine. Sefere gönderiyordu. Müseylemenin üzerine. Allah Resulü dünyasını değiştirince bedenen tabii ki Usam'ı geri döndü ordusuyla. Usam ordusuyla geri döndü. Ve Hz. Ebu Bekir halife seçildiğinde Allah Resulü'nün gönderdiği yere Üsamiye'yi de Hazreti Ebu Bekir gönderecekti. Çünkü onun söylediği onun yaptığı hiçbir şeyi yarım bırakmamıştı. Hz. Ebubekir Bekir bırakmamalıydı, bırakamazdı. Üsamiye'yi gönderecekti de halk biraz tereddüt içerisinde yaklaşacaklardı ona. Eğer sen onu gönderirsen eğer sen Usame ve ordusunu gönderirsen başka bir ordu ve kuvvetimiz yok buralarda. Düşmanlar saldırırsa Medine'ye, bu sefer kaybederiz. Çünkü düşmandan hep haberler geliyor, baskın yapmak için Medine'ye, İslam'ı tamamen yok etmek hevesiyle. Ama Hazreti Ebu Bekir, kuvvetimiz olmadığını her tarafın boş olduğunu görerek kurtlar gelip çoluk çocuğumuzu çekip götürmeye kalkışsalar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eliyle bayrağını verdiği Usame'nin ordusunu Şam'a yine de göndereceğim diyordu ve gönderiyordu. Görünüşte herkes Hazreti Ebubekir'in yanlışlığını hissediyseler de kalplerinde aradan geçen bir zaman sonra İslam düşmanlarının bu hareketi görüp, Medine'ye saldırmaktan vazgeçtikleri, Müslümanların kuvvetleri olmasaydı bu kadar kuvvetli orduyu uzağa göndermezlerdi diye vazgeçtiklerini gördüler. Ebu Bekir yine haklı çıktın diyorlardı. Ebubekir Bekir haklıydı çünkü Hakk'ın yolundaydı, Hakk'ın izindeydi. Aradan yıllar da geçse, Allah Resulü bedenen aralarında olmasa da Allah Resulü bir şey yaptıysa onu tamamlayan kazanacaktı. Biliyorlardı onu. Biliyorlardı onu. Hiç şüpheleri yoktu. Allah Resulü'nden yana zerre kadar şüphesi yoktu. Gönderdiği ordu sonucunda taarruzdan uzak durmuşlardı. Allah Resulü'ne aşk ile bağlıydılar çünkü. Hz. Ebubekir aşk da zirveydi. Allah Resulü onun için insanlara da peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı Ebubekir'dir diyecekti. Aşkı yaşayan zirvedeydi çünkü. Hazreti Ebu Bekir aradan geçen yıllar sonra bile aşktan zerre kadar taviz vermiyordu. Kendisine soru veriyorlardı. Siz cennetle dünyadayken müjdelenmiş birisisiniz. Amellerde ama bakıyorum da günden güne, rehavetten ziyade, günden güne, sabattan ziyade, günden güne bir artış görüyoruz. Ey Allah Resulü'nün sevgilisi, ey Allah Resulü'nün değerli dostu. Niçin bu kadar kendinizi yoruyorsunuz? Bir ayağım cennetteyse de, ikisine de cennete koymadan emin olamam ki. Allah Resulü'nün o müjdesi, o anki halimeydi belki. Evet, bu düşünceyle yaşıyorlardı. Bu düşünceyle yaşayacaktı. Aradan geçen zamanlar sonra... Hazret-i Bekir topladı bütün hesabı. Ümmetin halini düşünürken gecenin sonuna doğru uyumuşum değerli dostlar, kardeşler, sevgili dostlarım. Rüyada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. O rüyada görülürse o oh, rüya haktır dostlar. Onun şekline şeytan giremez rüyalarda bile o görülürse gelmiştir, o görülmüştür rüyada. İki beyaz elbise giymişti rüyamda. O elbiselerin eteklerini ben tutuyordum. O sırada elbiseler yeşil olup parlamaya başlıyordu. Bakanların gözlerini alıyordu. İki yanında uzun boylu, Gayet güzel yüzlü, nur elbiseli ve bakanlara neşe veren iki kimse vardı. Efendimize selam verip müsaade etmekle şereflendikten sonra elini göğüsüme koydu. Yatmadan önceki kalbimdeki sıkıntının rahatlığını hissettim gönlümde bu sefer. Ve sonra bana dedi ki, ee bu Bekir, seni çok özledik. Bizden sonra da sebat ettin. Seni çok özledik ey bu Bekir. Benden çıkan sözleri hep yaşadın. Ebu Bekir seni çok özledik. Kavuşma zamanın yaklaştı. Kavuşma zamanı yaklaştı diyordu. Ben de dedim ki ben de seni çok özledim ya Resulallah. Değerli kardeşlerim. O yüzden diyordu ben bu dünyadan göçmemin yaklaştığını hissediyorum. O yüzden bende hakkı olanlar buyursun, haklarını alsınlar. Benden sonra da aşk sancağını ötelere taşımak için kardeşiniz Ömer'i tavsiye ederim. O Allah Resulü'nden aldığı aşk sancağını ötelere götürebilecektir diyordu. Aşkı yaşamak, aşkı yaşatabilmek. Allah Resulü yokken de bedenen arada... Ondan gelen sözcüğü yaşamak, yaşatabilmek, Allah Resulü'nün sözcüklerini asırlar sonrasında da yaşayabilmek ve yaşadıktan sonra böylece, böylece vuslatı yaşayabilmek. Selam olsun Ebubekir Bekir gibi vuslatı yaşayanlara. Aşkı hayatlarında sergileyip asırlar sonra kendilerinden hayırla bahsettirebilenlere. Nefs Mekkesinden gönül medinesine hicret edenlere. Dünyaya sığmayan aşklarını cennete taşıyabilenlere selam olsun. Bu haftaki gafletten kurtuluş radyo sohbet programımızı burada bitirirken dostlar. Bizlere özel efemin www.ozelefem.net adresinden ulaşabileceğiniz gibi radyomuzun faks ve mektup adreslerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Dünyanın her yerinde Meta Nasrullah diyen mümin kardeşlerimizi düşünerek dualarımızda onları da alarak yeni bir diriliş için Rabbimize yakararak sizlere Allah'a emanet ediyorum.